Ümmü Seleme şöyle diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın huzurunda idik. Meymune isminde olan hanımlarından birisi de orada idi. Bu esnada Ama yani kör olan İbni Ümmü Mekdum Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bana ve Meymune'ye, İbni Ümmü Mektum'un karşısında hicabınızı yani kendinizi koruyun. Ya Resulallah o ama değil midir? Hicaplı olmamızın ne anlamı vardır dediğimizde şöyle buyurdular. Sizde mi körsünüz? Siz onu görmüyor musunuz? Let's do it.